بدايه الموخيه به ترقى به تحيا عالما حرا فخط سل اماما في العلم دهورا يطلب العلم ببذل حتى ضمت الب... الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Değil mi? Bava kadarı. Cahiliye ismi ilhak edilir. Ve le hücret ikame ikamesinden evvel olsa. Yani bu kitap hala şeydeyiz. Hücret ikamesinden evvel yani Risalet'in ulaşmasından evvel beyandan evvel ismin ilhak etmesi. Yani Risalet eee hüccetinden veyahut hücedi ikamesinden evvel demek hücedi ikamesinden evvel fiili faili yani fiilinden ötürü ismin verilmesi hak etmesi. Şimdi bu bapta 26. bapta cahiliye ismi diyor ki قال تعالى ولا تبرجن Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve zevcelerine o ilk cahilede olduğu gibi, açılıp saçılmayın. Fakat benim benim benim benim benim benim benim benim benim benim Cahiliye yani ilk cahiliye olarak isimlendirmiştir Yani burada şahit nerede? Ayette şahit benim <gülüyor> <gülüyor> <Ha, cahilettir gülüyor> ula benim benim benim benim benim benim benim benim benim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 el mühim burada şahit yani İslam öncesi risalet öncesi de o zamanlar Arap müşrikler cahiliye ismini Allah Subhanahu wa taala onlara vermiştir. Şahit orada. Musa bin Jubeyrah rahimeullah Ali bin Abbas'ın radıyallahu anh maqal: "İza sırra ka enta'lema cehl el-arabi feqra ma fawqa 30 ve 100 min sureti'l-an'am. Kad hasira'l-lezina katalu auladuhum ila kavlihi kad dallu ve kanu muhtadin." Buhari burda şahit.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 أظن الناس على ضلالات وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون أوثان رواهم مسلم، فظن فيهم ضلالات وسمّاهم في جاهلية وقد صدق ظنّه وقال ابن تيمية رحمه الله اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجهلا قبل مجيء وأما التعذيب فلا أدّعاه يعني بورضاعة الله اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجهلا قبل Resul'den önce de cehl ve cahiliye isimleri verilir, ilhak edilir. Risalet öncesi. Lakin teazib. Hayır. Hayır sonra ha. Sonra ha, bu yine ne? Yani işte bu konu yani zaten bahsettiğimiz konu. <gülüyor> yani risalet öncesi isim ilhak eder. Ve o isme de terettüp eden hüküm ilhak eder. Ama tazib ahkamı risale, değil. Risale Ancak Risale sonrası. Teazib ahkamı, ceza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 beyan gerçekleşmiş olmasına yani. Sonra 27. bab. Babul huqu'ismi'l bid'ati ve'l ilhad ve'l enhiraf ve'l khat' ve لو قبل قيام حجة. Bunlar da yine bidat ismi, ilhad ismi, enhiraf ismi ve khat' ismi hüccet kamisi'nin evvelde şahısa iňhak eder. Tabii burada bu ki bu lafızlar yani lugavi manasıyla almak lazım ha. Yani bidat lugavi manasıyla bidat, ilhad, enhiraf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 Dinin beyan edilmiş bir şeyden ha, saptığın zaman o zaman yani şerimanda ilahat tersine yani, de inhilaf dolayısıyla burada yani luga lugal luguvi manası ile yani diye yani mana vermek lazım yoksa elbette Resul gelmeden evvel nasıl insan Rasul'un beyan ettikleri beyan etmediği bir şey ihtas etsin? Teala Ala, vurahbaniyetin ibteda'uha ما كتبناها yani burada kimlerden bahsediyor İsa aleyhisselam ve ataynahu'l-incil ve cealnâ fi kulûbi'l-lezîne tebe'ûhu ve ve ama o rehbâniyene ibtedaûha ما كتبناها عليهم yani o rahbaniye onu onlar kendilerine ettiler ibtida ettiler, yani ortaya çık ihdas ettiler. O Allah subhanahu ve teâlâ onlara e, yazmış olduğu bir şey değildi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 ihtas ettikleri dinleri onlar elbette batıl ha. ve ondan ötürü de yani ismi hak ediyorlar il onlara e o ismi hak ediyorlar. قال تعالى: "إن فرعون وهامانه وجنوده ما كانوا O zaman onlar hataydı ve lev, velaki Musa aleyhisselam onlara henüz Gelmiyor. gelmemiş. olsan gelmemiş olsun. hata'un nasrani yani Hristiyanların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 ve fıkıh yani aslen fıkıh nerededir başlıktadır. Ondan sonra ne eder? O beyan etmek istediğini, istediğini destekleyecek olan delilleri zikreder. Hmm. Dolayısıyla burada İbn-i Rahimullah e, ne diyor? Bâb, oh, bâb-u delil ale delîl, âlâ ennel mûştehîdel muhted yani o zaman mûştehîd ve muhtedir yani mûştehîd ne manada? cuhd etmiş, emek sarf etmiş ama isabet etmemiş. Hata etmiş ha. Yani doğruya isabet etmemiş cuhdunda, ictihadında. Nerede ictihad ediyor? Fi ma'rifetillah azz ve celle vahdaniyetihi. Ma'rifetullah ve onun vahdaniyetinde. Yani onu billemede, tevhidde ifrad etmekte çaba sarf ediyor emeği var. Lakin ne diyor? İsabet etmiyor. Tamam, isabet etmiyor. Bu ne diyor? Kel muanit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 Ne zaman pekala hata mazeret oluyor? Yani, hakkı, yani hata mazeret olabilir. Ama ne zaman mazeret olur? Ya işte bu zaten müştehid. Zaten müştehid. Hı. Tamam. Ve ale ennel müştehidel muhtehid. Yani zaten müştehid. Ama müştehid ne etti? Hata etti. Ama burada o müştehidin Hat hata etmesini Hat mazeret kabul etmiyor. Diyor muanit gibidir ve bu mua, bu ne mutaakhir ne muasir birisi bu mütecceddim ulemadan İbn Mende rahimehullah. yani şimdi bu nasıl? Ha? O zaman birinci bir zaman. aslında hocam hatayı kabul etmiyor. Ha bak şimdi burada o zaman demek ki bak hata nerede? Ya da hata ne zaman mazareti olur? Eğer hata da açık olan Muhtemel oluyor. olan bir meselede hata yaptığın zaman tamam? Bu daha sonra gelecek. Yani muhtemel bir meselede sen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 Bak delil olarak neye getiriyor? Kale taala muhbiran ve onların sapıklıklarını ve inatlarına e, haber verirken diyor ki: "Kul hel nubbi'ukum bil akhsarin a'mala alladhina dallasu fi al hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna bunlar kimler? Bunlar yani bir bir batıl bir yol, bir yol üzerinde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 Yani bu hususta bir insan bilgisiz, cahil olamaz. Cahil cahil ise o zaman o da kendisinin kabul edilmez. Mazuriyetle olurum. Yani bu eskilerin bu bahisteyen yani cehaletin cehalet mazuriyeti dil de mi diyor yani dinin aslı bakımından bu eskilerden birisinin yani İbnü Mendir'in sözü. Sonra ve قال تعالى İnne, Ladinin yelpidon fi ayetine, layxpho na aline. Otabi ota. Ve, Kâle taala, fi asmâhi, yani, Vâllâhı asmâl husnâ, f'duğuhu bha, wâzrul Ladinin yelpidon fi fi yani, isimlerinde sapıyorlar da ilhada, ilhada düşüyorlar da. Şayet ha. Çünkü babun başlığı ne? İlhad isminin de e, Risalet öncesi failine ilhak etmesi. Tehcine'ye ilk aslında ilk ayet çok açık değil. اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي اَيَاتِينَ Ayetine Risalet sonrası aslen daha ilk akla gelen. Lakin ikinci ayet daha açık. Çünkü yulhidun fi اَسْمَائِهِ yani Allah subhanahu aleyhi isimlerinde ilhada düşüyorlardı. Ne manada ilhada düşüyorlardı? Yani işte Lat ismini vermek gibi, Uzza ismini vermek gibi ha. Ve bu isimleri Allah'a da veriyorlardı Aziz Hoca ve ele. yani diyor yani mesela yani Mucahit diyor yani Lat ismini Allah lafzı celalinden iştikak etmişlerdir. Ve Uzza ismini de El Aziz isminden iştikak etmişlerdir. Dolayısıyla ne ilah ediyorlar, en yani sapıyorlar. Allah'ın azam isimlerinde sapıyorlar.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 Eğer o ismi ondan def edecek bir mani yok ise. Ama tabii şimdi zaten tartışılan mevsu la dil getirmek o. yani çok da isabetli değil. sonra 28. bab. Babu itlaq ismi Yahudiyyati. Şey. Hı? Hmm? Ha ve ve Allah anbihi ve in Evet. Yani bu ayeti burada niye getirmiş, müellif? Siz ne anlıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> yani evet, yani mana itibariyle enhirâfâ belki yani şahitli olarak getirmiş ama çok açık değil yani bu ayetin bab'a, bab'la ilişkisi. Son 28. bab Babu itla kısmi Yahudiye ve Nasraniye ve Mejusiyet ve nüpü heri, minin milali, vallu ala, Yani bu ilave bir bab, mesela daha da, yani daha da çok belli etmek için ve da o alanı da zikretmiş olmak için Yahudi, Nasrani, mecusi ve da ona benzer isimler diyor, milletlerin isimleri ilhak edilir. Velev ki hücceti akledebilecek bir ha, bir durumda olmasa da. Ha, yani tabi burada kastettiği zaten şahit olarak getirdiği ya da delil olarak getirdiği ayette o Ve kâle ta'ala ''İnneke intadarhum yudillu ibadake ve la yelidu illa fâciran kefâran'' Yani Nuh aleyhisselatül duası ve burada şahit yani ''Ve la yelidu illa fâciran kefâran'' ''Ve la yelidu'' yani onlar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 Dolayısıyla ni yani şey olarak da yani velidu illa faciran kaffaratanın anlamı yani onlar yani o çocuğun annesi babası ne diyor onları öyle yetiştirecek. Onlar facir olacak. Kafir olacaklar. Yoksa doğuma ile onlar elbette facir ve kafir doğmuyorlar ha. Ali bin Hurayra'yla tarif edilen hem مرفuan ma min mevludin illa yuladu ala'l fitre. Her bir doğan nedir? Fıtrat üzere doğar. Fe'bevvahu neder yuhavvidanihi veya yunasiranihi veya yumeccisanihi Hadis malum. Annesi babası neder onu Yahudileştirir veyahut da Hristiyanlaştırır veyahut da Mecusileştirir. El Hadis muttefakun aleyh ve zade muslimun ve yuşerrikanihi ve imam muslimin rivayetinde de ziyade olarak yani onları müşrik, yani onu muşrik yaparlar. O fil أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل على ذراري المشركين فقال هم منهم متفق عليه من حديث الصعب يعني صعب بن وجوه ثامه رضي الله عنه مشركlerin zürriyeti sorulduğunda kendisine diyor ki hum minhum onlar onlardandır yani ne manada onlardandır çünkü onlara hükümde tabidir ya o çocuklar hükümde anne babaya tabidir var oldukları sürece ama mesela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 Çünkü artık onu yani İslamdan engelen çünkü asıl olan ne Fıtrat üzere olması İslam üzere olması onu o fıtratından uzaklaştıran o, ebeveyn nedir ebeveyn, ebeveyn ölmüşse o zaman iş asla döner o zaman yani hükmen yine Müslüman kabul edilir. Wa fi sirati an atfal al yahudi wal mushrikin aslin yusbauna de geçti üzere diyor Yahudi ve müşrik aslı müşrik çocuklar ne edilir? Yani seb yedilir. Seb yedilir ne manada? Yani o zaman seb yediliyorsa demek ki o zaman hükmen bunlar nedir? Hükmen kafirler. Yani hükmen kafir. Hükmen kafir olduğu için onlar seb yediliyor. Yani köle olarak alınıyor. Ganimet malına dahil ediliyor. yani Çünkü hükmen kafirler. O zaman burada şahit ne? O çocuklar şimdi akledemiyorlar. Hücceti akledemiyorlar. Ama yine de ne? İsmi alıyorlar. Risalet öncesi ismi alıyorlar. Sonra 29. bab, be bu el meane fi la Bu şimdi bu kitabın son babı, yani hüccet ikamesiyle ile bir irtibatı olan alakası olan olmayan afvan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 ve iftali tabii sözlerde ve fiillerde ama hangi sözler, fiiller Hayırdır. Sarih olmayan evet. yani o zaman ne Gayr sarih yani muhtemel yani muhtemel muhtemel olan sözler ve fiillerde manayı bilmeyen yani manayı bilmeyen ne, ne demek yani o muhtemel olan fiilin ya da sözün hakikatini bilmiyor tam hakikatini bilmiyor yoksa لَا جَهِلَ اَنْهَ تُكَفِّرْ Yani o işlediği fiilin onu İslam'dan ihraç edeceğini bilmemesi değil. O fiilin kendisini bilmemesi. Yani o sözün kendisini bilmemesi. Veyahut da وَلَا اِنْ فَعَلَ الشِّرْكَ وَجَهِلَ اَنْهُ يُكَفِّرْ Veyahut da şirki işlediği takdirde onun İslam'dan çıkmasını sağlayacağını bilmemesi değil. Yani buna ne diyorsun? Yani hükümde cahil. Hükmün yani o fiil işlediği takdirde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 bir şer'i bir manidir. Hani intifal kast diyorsun ya, intifal kast işte bu. intifal kast manisi veya da kastın yani vücudul kast, o kastın varlığı, şartı bu kast edilen, burada bahsettiği o. Yani fi o kişinin o sözü kastetmiş olması veyahut da fiili kastetmiş olması. Yani o sözün ya da fiilin hakikatının, manasını kastetmesi. Yoksa ben bu fiil ile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 Ve ikinci ayet: "O kale taala la yu'akhidukumullahu bil-lahi fi ve lakin yu'akhidukum bima aqadtum Teala O la wa Bu ayetlerin içerisinde en yani meselien en açık ifadeden ikinci ayet: "La yu'akhidukumullahu." Allah azze ve sizi sorunlu tutmaz.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 kasem vav onun için ettin? Allah lafzıcını. ettin ha vallahi yani kasem vav'dur. Ha şimdi zahiren bu lafızın zahiri nedir? Yemindir. Lakin sen o yemini kastetmiyorsun. Lagven yani öyle dedin. Çünkü o lagven niçin yani öyle bu ne niye kabul edilmiş? Çünkü insanlar arasında böyle bir şey artık bir ağız alışkanlığı olmuş. Vallahi şöyle diyeceğim. Vallahi böyle yapacağım. Aslen yemin ediyor zahirde yemin. Lakin kasıt yok. Haşin diyor ki Allah azze ve celle la yu'ahizukumullahu billahi fi eymanikum. Yani o yeminlerinizde eğer kasdınız yoksa, kasıt kastetmemişsiniz yemini. O zaman bundan ötürü sizi sorumlu tutmaz. Velakin ama yu'ahizukum bima aqadtumul eyman. Yani eğer kalbinizi o yemine bağladıysanız, kastettiğinizden yani, yani ne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 Fiilden, fiilin hakikatında da sözün hakime manasına cahil olmak o mazerettir. O fiili yada o sözü kastetmedi. Ya bundan o zaman bundan ötürü mazur olun. İşte bu hatadır ha. Rabbinala şu akidine nasine ana. Yani hata yaptığımız o hata ne? Yani biz aslen yani öyle bir şey isabet ettik ki bunu kastetmemiştik. İşte o hatadır. Al İbn Abbas'ın mefuuan rızıla onlara. İnna Allah'ın tejağız el alıkta ve nisyan. Sahab-ı İbn Hıbân ve İlhaḳem. Ve İnda Müslim'in, bir hadis-i Anas'in, bir hikaye. Bir adamın, o adamın, o adamın, o adamın, o adamın, o adamın, o adamın, o adamın, o adamın, o adamın, o adamın, o adamın, o adamın, o adamın, o adamın, o Aynen. Sen nedir? Allahuma ente abdi ve ene rabbuk. Ha. Sen <gülüyor> ve ene rabbuk. Şimdi, ente abdi ve ene rabbuk. Şimdi bu sözün zahiri nedir? Küfür küfür küfürdür. Ya. Zahiri küfür yani. Lakin o bu sözü kastetti mi? Kastetmedi. O aslen ne? Zıttının ters etti. La, e, kastetti. Lakin dile o sürç. ha büyük sevincinden, ha, o büyük şiddetli sevincinin ötürü ne dile sürüştü ve yani küfür, zahir küfür olan bir söz söyledi lakin bu hakikatinde o manayı yani o sözün hakikatini manasını kastetmiyordu. Ve yani o alamette yani o, se o sevinç halinde ona şahitlik ediyor. Dihine. Dolayısıyla burada o sözü de o sözü manasını kastetmemiş olması onun için mani olur. ha. Halbuki söz asın zahire küfürdür. الذي <gülüyor> <gülüyor> yani burada kalbin kastetmediği bir şeyde dil onun önüne geçiyor yani dil kalbin kastetmediği bir şeyi söylüyor dolayisi bu manzarettir kema <gülüyor> yaqulu da'i min al-farah allahumma anta abdi wa ana rabbuk el kalam diye قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تاريخ النجد المسألة الرابعة إذا نتق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح أنه يكون نتق بما لا يعرف معناه وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره فيكفي فيه قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهم يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ظننا أنها la tekefer. O wurde İmam Muhammed Abdül Vehhab rahimehullah. Eğer la teka kelimesiyle konuşursa ve Yani o bir küfür kelimesi söylüyor lakin onun manasını Bilmiyorum. bilmiyor. Yani mesela başka key başka şeylerde dillerde bazen müşterek yani aynı lafız lakin farklı manalarda kullanılıyor. Hatta bazen çok ters manalarda kullanılıyor. Yani Bizim belki Arapça senin kullandığın bir kelime, Türkçe çok müstehcen bir kelime olabiliyor. Veyahut da sen başka bir dilde yani hatta Allah Azze ve Celle'nin ismi olarak hani aynı God diyorlar ya, God İngilizler.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 elbette küfür hükmünü almaz. وَاَمَّا كَوْنُهُ اَنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَنَّهَ تُكَفِّرُهُ Ama o kelimeyi söylediği zaman bundan ötürü kafir olacağını bilmemesi tamam bunları kafir olacağını bilmemesi diyor فَيَكْفِي فِيهِ قَوْلُهُ لَا تَعْتَذِرُهُ Kad كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Onlar da çünkü ne diyorlardı? Biz böyle derken biz yani Allah Resulü'nü dinle istihzayı kastetmemiştik.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 o fiilin, o mane geldiğini o anda şuur edemiyor. Çünkü aklı kapalı. Ha, i̇hlak halinde. Zaten yani bu umumende, yani İslam şeriatında biliyoruz. Mesela لَا تَلَاقَ فِي اِغْلَاقِ İhlak halinde, yani aklın örtülü olduğu halde, yani sen artık kasıt sahibi olamadığın halde, sen kasıt sahibi olamazsın ha, o halde. O halde umumen şeriat ne der senden? Teklifi kaldırır öyle ki yani sen talak versen de veya itka yani e, köle azad etsen de o halde o gerçekleşmezsa umumen böyle yani bu sadece şey babında değil yani tekfir ahkamında değil umun bütün ahkamda bu irak hali veyahut da işte bilmemezlik yani manayı bilmemek vesaire bunlar hepsi e, verilecek olan yani aslen hak ettiği ismi almaktan ve bu isme bağlı olan hükümlerden engeller. Maqalul mufessilun bil ma'na in qawlihi la Bu ayetleri getiriyor sonra. La taqulu yani Allah subhanahu wa taala ra'ina demelerini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 bize zaman tanı yani ne manada yani anlattıklarını işitme babında veya onları akletme, fehmetme manasında bizi gözet diyorlardı. Lakin bunları bunu Yahudiler nasıl tahrif ettiler? Ra'a yı ra'aneye yani bu ra'ine yani ra'ane fiiline tahrif ettiler. Onu yani oraya çevirdiler, onu kastederek söylüyorlardı. Ra'ana yani ahmak oldu. Ve ra'in yani ahmak sefi. Yani bir istihza manasında, yani kötüleme manasında elbette çürüyor. Dolayısıyla râine yani Yahudiler onu ne manada kullanıyorlardı? Yani ahmak yani sefi adam haşa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler öyle kullanınca bazı Müslümanlar da onu kullanmaya başladılar. çünkü Müslümanlar onu Raine yani bizi gözet manasında kullanıyorlardı. Ha şimdi burada o zaman ne bu söz? Bak yani iki ihtimalli birileri o sözü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 E, diyorlar ki biz işittik ve isyan ettik. Vasma yani. sen işit gayre musmaen. İşitmez olası. Yani onlar elbette en yani o kelimeleri tahrif ediyorlar ve yani öyle bir hale sokuyorlar ki onu istihza etmek için. Aynı şey gibi es selamü aleyküm gibi. Ha, es selamü aleyküm. Selamü aleyküm'ü neye çeviriyorlar? Es selamü çeviriyorlar. Yani böyle daima Müslümanların arasında kalıyorlar ama onlara bir şekilde yani onları istihza etmek için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 müslümanların bazıları böyle de, deyinceye kadar ha. Galibni teymiye rahimeullah kan-el muslimun yuhatibun er-rasule bimithli zalika kasidin bihil khair. hayrı kastediyorlardı. Hatta nuhu anitakallumi bikalamin yahtamilu'l istihza'u ve yuhimuhu. Çünkü o ne diyor? <gülüyor> İstihzayı muhtemel ha kelime olduğu için nehi edilmiştir diyor. Nehi edilmişlerdir diyor Müteymi rahimeullah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 Dolayısıyla burada o kasıtsızlık ne diyor onlardan? ismi almayı da men ediyor. Yani bundan ötürü onlar elbette yani Resulü Allah'a edenler olmadılar. Veyahut da istihza edenler olmadılar. Tamam yani anladınız değil mi babun gayesini? وَقَالْ عَبْدُ اللَّتِيفِ وَقَدْ قَرَّرَ الْفُقَهَا وَاَهْلُ الْاِلْمِ فِي بَابِ الرِّدَّةِ وَغَيْرِهَا اَنَّ الْاَلْفَاذِ Sarih lafızlara Yecli hukmuha ve ma teqledihi Ve in za'amel mutakellimu biha Ennehu qasada ma yukhalifu zahirahar Ve hâda sarihun fi kelamihim Ya'rifu kullu mümâris Şeyh Abdül Latif Terahimullah diyor ki Fukaha ve ilim ehli reddet babında ve diğer başka baplarda Şunu karar kılmışlardır, açık ifade etmişler ennel elfâdı sariha sarih lafızlar yani tek manayı ifade eden, hemen manası zahir olan lafızlar ne eder? Onlar da onların hükmü ve hükmün gerektirdiklerine cari olur ve inze amel mütekellimu velev ki mütekellim o sözü, lafzı konuşan zahirine muhalif olanını kast, kast ettiğini iddia etse dahi çünkü o sarih lafız hemen yani zahir manasını ifade ediyor. Lakin o mutakellim kast, kastı ne? Diyor ki ben onu kastetmedim. Burada yani kastettiği özellikle yani Allah subhanahu ve teala'nın vahdaniyeti baksinde ve onun yani ibadette ve zatında ifrat etme babında yani eğer bir kişi fiilinde hatta sözünde sarih mesela yani bir beşere tövbe verirse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 lafızlarda hüküm icra edilir. Ha bunda diyor yani şeyin fiilin ya da sözün sahibinin sözünü itibar edilmez. Ve diyor bu apaçıktır diyor. Her kim yani bu fukahanın yani sözleriyle işli dışlı olanlar hepsi herkes bunu bilir. o kâle şeyh Abdurrahman ibn Hasan rahimullah ve li ulemâ rahimullah ve salku menhec al istikame ve hukm ve diyor. Hiçbir alim eğer yani bir kişi fi yani bir küfür fiili işlerse veyatte bir küfür sözü söylediğinde ve o bu sözün yahut da fiilin şehadete zıt olduğunu bilmiyorsa, bundan ötürü kafir olmaz dediği yoktur. Ha. Çünkü ne itibar edilir? O sözü yahut da o fiili kastetmiş olması. Yoksa o fiil ve söz ile küfürü kastetmiş olmasını bunu kimse itibar etmez. Yani o şartı olan o değil. O fiili yahut da sözü kastetmesi şart olan o. Eğer onu kastettiyse o fiiliyatta sözü kastettiyse buna ötürü ya yani hüküm icra edilir. Ama eğer o fiili ve kastı, yani o fiili sözü kastetmemişse o zaman orada mazeret olur, kasıtsızlık. Ve qâle ibnul qayyim rahimullah fî ba'dil juhâli mümmen lem tekum aleyhin hüccâh Yani haklarında hüccet kayma olmamış bazı cahiler hakkında ne diyor? i̇bn Rahimullah Ve imma yani niye bu Yani onlar mazurdur Tamam yani burada o cahil Hüccet kendisine kayma olmamış Mazurdur. Niye mazurdur? İmme li'ademi fehmihi Çünkü fehmetmemiştir Nasıl fehmetmemiştir? Likevnihi lem yefemil hitab Yani hitabı fehmetmediği için Hitabı fehmetmediği için elbette Mazur kabul edilir Ve lem yehzur Turgümanun lahu Fehada بمنzile-i asamı ki la yesma'u şey'en ve yetemekkenu yani bu aynı asam yani sağır hükmündedir ha çünkü sağır fehmedebilmesi için duyması lazım ve o zaman duymamış ki fehmedebilsin o da aynı bunun menzilezi yani bunun hükmünde bunun durumundadır diyor kim o yani kendisine yabancı bir dilde hitap bulunulmuş ama o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 Yani Kur'an Kur'an hüccet olması için alim olması şart mıdır? Hayır. Hayır. Anlayacağı dilde. Ay, anlayacağı dilde gelmesi ha. Eğer Kur'an anlayacağı dilde gelmiş ulaşmış ise hüccettir. Ve zekere Behuti fi Keşaf el qina fi bab el-mürted fi men sebbe Tevrat ve sebbeden. Seven yani. En kasad el-muharrafa eğer muharraf olan tevratı kastederse diyor, falan şey aleyh. O zaman ona bir şey yoktur. Ve kastedelmenizle, menenin Allah eswwan ve Teala, fa hada ve la Ama eğer Allah'tan indirilmiş olan tevratı kastediyorsa, o zaman ne? Öldürülür ve tövbesi de kabul edilmez diyor. Yani aynı Kur'an hükmündedir. Yani o zaman Kur'an ile aynı hükümde değerlendiriyor. Anne yani burada el muhim yani şahit nerede? El behuti de rahimullah neydi? Kasta, Kasta itibar ediyor. Şey. Yani yer, Tevrat'ı sövmüş. Şimdi burada ne oldu? Tevrat'ı sövme ne var oldu? Bir söz çıktı. Ihtimal. i̇htimal oldu evet. Gayr-ı sarih. Değil mi? Gayr-ı sarih. Yani çünkü Tevrat, Tevrat iki şimdi Tevrat, elimizde olan Tevrat ama sövdü ki bu muharreftir evet. veyahut da Allah Azze ve tarafından indirilmiş olan o asıl Tevrat'a mı sövdü? İki ihtimal de mümkün. Ha eğer ilk ne sövdüyse o zaman bir şey olmaz çünkü muharreftir yani. Ha yine böyle bir şey teşvik edilir mi? Veyahut da yani tasvih edilir mi? Hayır yani o da doğru değil. Ama küfrünü mü ifade eder? Yok. Çünkü muharref kitabı sövmüş yani o küfrünü ifade etmez. Lakin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 ee, bu kitabın son babı bunu buraya dediğim gibi ilave etmesinin sebebi eğer sözde veya da fiilin hakikatini, manasını bilmiyorsa yani bu manada hataen ha, o sözü söylemiş veya da hataen o fiili işlemiş ise bundan ötürü mükellef değildir, mazeretlidir yani, yani ismi almaz ve o isme teretüb hükümleri almaz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 Hükmü yoksa hükmü kastetmemesi bir şey ifade etmez. Tamam. Ondan sonra artık e, hücet ikamesinden sonra alınacak olan isimlere giriyor ve buna taalluk eden artık diğer meseleler. Subhanaka Allahumma ve hamdika, <Sessizlik> illa